Düşünürler topluluğu. Çocuklarla felsefi soruşturmalar. Müzik Hazırlayan Özge Özdemir. Müzik Merhaba, Açık Radyo'da Küçük Düşünürler topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özgü Özdemir, yanımda dört küçük filozofumuz var. Onlar da bir merhaba demek isterler. Merhaba, ben Tuna Çeker. Merhaba, ben Toprak Şahın. Merhabalar, ben Sabah Koca. Merhaba, ben Aliye Şencan. Bu haftada yine bir felsefi tartışma yapacağız birlikte. Ee, neye karar verdik derseniz, Fransız bir illüstratör ve yazar Baruks'un kitabı üzerinden gidelim dedik. Red House yayınlarından yayınlanan Hoş Geldiniz" adlı kitap. Bunu biz daha önce okulda da aslında biraz üzerinden geçmiştik. Ee, şöyle bir hikayemiz var. Bir kutup ayısı arkadaşlarıyla birlikte Buzul Adası'nda sakin ve huzuru yaşamakta. Ta ki bir gün o büyük gümbürtüyü duyana kadar Evet, Buzul Ada kırılıyor ve bir parçası adadan kopup uzaklaşmaya başlıyor. Kutup ayısı iki arkadaşla birlikte kopan buz parçasıyla anakara'dan ana karadan uzaklara gitmek zorunda kalıyor. Buradaki sorum şu. Kutup ayısı ve işte yanındaki o diğer iki arkadaşıyla birlikte onlar için göç ettiler der misiniz? Ee, sabah. Ben göç ettiler derim. Hı -hı. Çünkü e, onların seçimiyle olmamasına rağmen bir yerden bir yere gidiyorlar eninde sonunda. ...bugünde de savaşlar sebebiyle bir sürü insan istemeden... E, ...şehirlerini yaşadıkları yeri terk edip farklı bir yere gitmek zorunda kalabiliyorlar. Biraz farklı bir durum ama yine de e, kendi istekleriyle değil iki durumda da. Ee, göç ettiler demem diyen var mı aranızda? Herkes bunun göç olduğunu düşünüyor mu? Tamam, Alia? Ee, ben de sabaya katılıyorum ama şöyle bir şey eklemek istiyorum... Ee, göç etmek daha çok böyle bir yer, yer yani yaşadığın bir yerde ihtiyacını karşılayamadığın anda gidersin. O süre, yani bu hikayede de Kutup Ayısı e, yani evi yok yani evi e, ortadan ikiye ayrılıyor. O yüzden göç ediyor yani barınma ihtiyacını getiriyor ve başka böyle barınabileceği yerlere gidiyor. Hı hı. Kime? Ben şöyle düşünüyorum. savaya katılıyorum yani göç etmişlerdir. Ama tam olarak göç etmiş değillerdir. Bir nevi göç ettirilmişlerdir de denebilir. Çünkü kendi istekleriyle değil başkasının doğanının yaptığı bir şekilde buzun kırılmasıyla oluyor. Zorunda kaldığı için diyorsun. Evet zorunda kaldığından dolayı. O zaman zorunda kalınmayan göç de olabilir senin için. Evet olabilir. Mesela geliyor mu örnek? Ee, mesela Diyelim ki leylekler böyle işte havalar soğudu diyor. Hop sıcak tarafa göç ediyor. Sonra tekrar mevsim değişiyor, bu tarafa geliyor. O göç nasıl bir göç mesela? O istek istek olduğu için bir göç mesela? O... Ee, çünkü havalar soğuduğu için leylekler üşümeme isteği üzerine sıcağa gidiyorlar. Ama ama eğer e, bu kutup ayısınınkinde kara koptuğu için kendiliğinden kara ilerliyor, bu da karının üzerinde. Ya bir nevi aslında ...tam göç etmişler diyemeyiz. Zaten sonucunu da bilmiyoruz. Hı hı. Belki buzul eriyecek, suda kalacaklar. Hı hı. Göç etme... ...yolculuk etmenin uzun menzillisidir. Öyle mi diyorsun toprak? Evet. Şimdi biz bunun sonucunu bilmiyoruz. Göç etme şöyle... ...sonucu olan yani sonucunda bir yere varmışlar. Mesela örneğin Antartika'dan çıkıyorlar. Ondan sonra o... ...buz parçasıyla Afrika'ya kadar gidiyorlar. O hı. Afrika'da yaşamaya başladığı anda... Onlar bu ee, göç etmek oluyor. Evet. Ama ha, ha, ha. Ya, şey Gidecek ikinci bir yer bulduklarında göç etti dersin öyle mi? Ya tam bulmalarında yani evet bulduklarında aslında. Şu anda ne yaşıyorlar? Şu andaki süreç ne? Şu andaki süreç yolculuk süreci. Şu Bilmiyoruz. An Aynen. Bir, bir... Peki mesela şey olsaydı bu kutup ayıları aynı leylekler gibi. Diyelim ki ay havalar burada çok ısındı. Haydi şu tarafa taşınalım. Aman da burada çok işte sıcak oldu. Bu tarafa taşınalım gibi bir şey yapsalardı. Bu olaydan bir farkı var mı? Bu olaydan yine farkı yok. Bu da zorunlu. Çünkü şimdi leylekler soğukta yaşayamaz. Hı hı. Ee, o yüzden sıcak tarafa gitmek zorundadırlar. Aynı şekilde başka kuşlar da. Ama bu iki zorunluluk arasında hiç fark yok mu? Yani tabii ki de biraz fark var. Diğerleri e, ettiriliyor. Hı hı. E, ama leylekler hani... Ee, onlar da yaşayamadığı için aslında onlar da ettiriliyor ama e, onlar yani kendi böyle yaşama şeyleriyle ilgili aslında ikisi aynı şey oluyor çünkü ikisi de doğa, doğanın tarafından ettiriliyor. Tamam ikisi de doğa koşullarının zorlayıcılığından oluyor evet. ama birinde böyle daha her yıl yaptıkları bir şey öbüründe bir kez Aha. olan bir şey Aha. var orada ne gibi fark var gibi sabah sen ne diyorsun? ...öğretmenim toprağa katılıyorum... ...ama son kısımda biraz bir... E, ...fikir ayrılığı yaşıyorum. E, aralarındaki fark... ...bence... E, hava ısınlarında göç eden leyleklerin... ...göç edeceklerini bilmeleri... Hı -hı. ...ve yani... E, ...bunun farkında olmaları. Orada Aha. doğal bir işleyiş mi var yani? Doğal bir akış mı var? Evet var ve Aha. bunun farkındalar. Hep alışkanlık olmuş artık. Biliyorlar. Evet, e, ama... ...kutup ayalarında yaşanan... ...sizin söylediğiniz gibi... ...bir kere olmuş. Hı hı. Yani bilmiyorlardı, kesiremezlerdi ...önceden. Hı hı. Ve bunu yapmayı kesinlikle kesinlikle planlamıyorlardı. Hı hı hı hı. Ee, onun dışında o kadar büyük bir fark görmüyorum. Ali sen ne diyorsun? Ben de aslında hem Tuna'ya hem Toprağa katılıyorum. Ama e, Tuna'nın... ...pek örneğine katılmıyorum. E, çünkü... ...yani leylekler... ...istedikleri için değil zorun, e, zorunda oldukları için göç ediyorlar bence. Çünkü e, yani soğukta kalırlarsa hasta olup ölebilirler. Ölmemek için de sıcak yerleri göç ediyorlar. Yok tamam. Şimdi iki te, ikisinde de bir zorunluluk var. İkisinde doğa koşullarının yarattığı bir zorunluluk oluyor. Evet. Herkes fikir evet. de orada. Ama iki zorunluluk arasında bir fark var. O nedir demiştik. Tuna bir şey demek ister misin? Şöyle birinde az desem biri aslında sabah e, çok doğru söyledi bence. Biri e, farkında farkındalık olmadan e, bir şekilde oluştu hı hı. kutu boyalarıninki. Bir yanda buz kırıldı yani bunu Şok değiştiremezsin. Gibi. Evet ama mesela leyleklerinki hadi şuradan kalkıp ta diğer tarafa doğru uçuyorlar. Orada yaşıyorlar. Yeniden oralar soğuduğu zaman geri dönüyorlar. Ya ben hala bunun bir istek olduğunu ya sonucunda yapmazsan bir ölüm var ama... Mesela kutup ayılarınınki kendileri seçtiği değil, leylekler göç etmeyi yaşama amacıyla seçiyorlar. Onların yaşamında zaten var diyorsun. Evet, yaşama amacıyla seçiyorlar. Ama kutup ayısınınki bir anda olduğu için kutup ayısınınki yaptırılan, yaptırılmış yani bir şey. Yaşamı sekteye uğruyor ya da kutup ayısınınki. Evet. Yani bu kutup ayıları işte ay burası çok sıcak oldu şu tarafa gidelim diye kendi yaşam döngülerinde bu olsaydı... Olağan bir durum olacaktı. Evet. Zaten yaşamları böyle olacaktı. Evet. Ama burada yaşamları küt diye böyle sekteye mi orada? Evet. Kesintiye mi orada? Evet. Ne diyorsunuz buna karşı Aliye? Ben de aslında katılıyorum. Çünkü zaten kutup paylarını yapacak başka bir şeyleri yok. Hı -hı. E, o kara parçasının ya, yani o buz parçasının üstünde durmak dışında. Hı -hı. Gitseler de zaten hayatta kalamazlar sadece şeyde denizde. O yüzden artık o tam göç değil de ya böyle o buz parçası böyle e, ne desem işte kutup ayısını orada artık bir barındıracak bir duruma gelmiyor o kopuyor o yüzden kutup ayısı da e, buz parçası onu nereye götürürse oraya razı olmak zorunda. Ama bu durum sana tam göç gibi gelmiyor. Pek göç gibi gelmiyor çünkü... göçte bir evet. şekilde böyle daha yaşamın akışında olan bir durumsa göç gibi. Yani o leyleklerin durumu gibi olan şey mi sana göç gibi geliyor daha çok? Evet. Pekala çünkü anladım. Çünkü kutup ayısı o buz parçasına razı olmak zorunda yani. Hı hı. Toprak? Şimdi leylekinki zaten rutin. Herkes söyledi. E, kutup ayılarınınki ama kutup, ayılar da bazen, kutup ayıları da bazen rutin e, hı hı. göçler yapıyor. Sırf böyle zorunda kal yani asıl onlar da yine zorunda kalıyorlar. Mesela e, şimdi biliyoruz artık buzullarımız erimeye başlıyor. O yüzden kopan parçalardan uzağa gitmeye çalışıyorlar. E, daha böyle kopmayacak parçaya gitmeye çalışıyorlar ki orada hayatta kalabilsinler. Veya işte bir yerde balık tükendi. İşte biraz daha işte sağ tarafa veya sol tarafa gidiyorlar. Oradan avlanıyor, oradan avlanıyorlar, orada yaşıyorlar. İşte orada doğuruyorlar falan. Hı hı. Öyle. Tamam. Bu iki canlıda da aslında rutinler var fakat bu kutup ayısında işte yine dediğin herkesin şey dediği gibi o ettirilmiş. Hı hı. Ona doğal afet mi diyelim o zaman? Mesela evet. insanlar açısından düşünelim. Hani bizim durumumuz işte ay burası çok sıcak oldu diyoruz. Kışlığımıza gidiyoruz. Altı ayı oradayız. Sonra aa diyoruz yazlığımıza geçiyoruz gibi bir şey. Ee, ya da bir anda sel felaketi oluyor ya da işte deprem ya da ne bileyim işte buzun kırmızı. Bence savaş ama doğal afet değil ya. ya doğal... Bence onu bir, onu da ayrıca konuşalım ama burada bir savaş. Mesela savaş olsa şöyle bir şey olmaz mıydı? Diyelim ki vahşi bir avcı grubu gelmiş. Buzul adayı basmış ve işte kutup ayıları yaşaman şansı bulmuyorlar ve kayıklara binip gidiyorlar falan. Mesela bu olabilir mi? Şimdi e, Ama doğal afet olduğunda bu doğal afet bir kere oluyor. Hı hı. Şimdi mesela bir kere sel oldu. Hı hı. Selden artık içine girdikten sonra kaçamazlar. Böyle bir göç olamaz. Ee, yani eğer hani şöyle bir şey olsa, rutin mesela her ay bir kere sel oluyor. Böyle bir şey olsa e, tamam or oradan göç ederler. Ama bu olay bence savaşa benziyor. Çünkü e, bir kere göç ediyorlar bir kere bu olay oluyor Hı -hı. Yani, yani Dediği değil. şeyi çok iyi anladım yani o sel olduğunda orası yaşanamaz hale geldiği için kendilerine yeni bir yaşam alanı bulmak için insanlar göç ediyor e, savaşa daha benziyor bu Hı -hı, hayatta Hı -hı. kalmışlarsa Hı -hı. Hı -hı. sabah şimdi e, ben Aliye'ye de Toprağa da katılıyorum Hı -hı. E, Kutup ayıları bir önceki söyledimden biraz kopuk olarak kutup ayıları bence e, göç ettiriliyor. Bir sebepten dolayı göç etme durumuyla karşılaşıyorlar. Yani tam olarak göç etmiyorlar. E, seçmeden yani birisi savaş anında mesela yine aynı örnekten gideyim. Alıp onları bir arabaya yükleseydi, farklı bir yere götürseydi aynı durumla karşılaşırdık. Aynı zamanda bence e, bu sizin söylediğiniz gibi doğal bir afet. Hı hı. Yani göç etme durumuyla karşılaşıyorlar adapte olabilmek için. Şöyle bir ayrım yapıyorsunuz ama ben onu hissediyorum. Yani kendi yaşam rutinlerinde bir yerden bir yere taşınmak diye bir şey olsa ben buna göç derim diyorsunuz hı hı. galiba. Evet. Ama diğerine göç ettiriliyor dediğinizde orada bir ayrım var. Ya Doğan'ın bir anda böyle ani bir felaketi ya da işte siyasi bir felaket işte evet, adayı, adayı evet. birileri bastı mesela falan gibi. Bu durumdaki göç gibi ama değil gibi. Hı -hı. Değil mi? Öyle bir şey diyorsunuz. Evet. Ben öyle anlıyorum. Doğru mu? Hı -hı. Tuna? Ben savaşla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Diyelim e, ayılar, ay, pardon, Ayıların adasını e, insanlar bastı. Kab savaşçı olarak. Onlar da sala benim kaçtı. Bence bu şu anki yaşadıkları buzdağının kopup onların da üstünde gitmesiyle aynı şey oluyor. Hı hı. Çünkü ikisinde bir istemsizce bir gitme var. İkisinde de zorunluluktan dolayı gidiyor. Ve ikisinde de farkında değiller buna öncesine hı hı, kadar. Hı hı. O yüzden yani bence savaşla doğal afeti doğal afet diyemeyiz savaşı ama aynı kategoriye koyabilir daha yani geniş şey şekilde. Yani şey diyorsun galiba yani doğal doğa, doğa koşullarının yarattığı zorunluluk ya da siyasi koşulların yarattığı zorunluluk benzer bir etki yaratıyor. Evet. Bu da göç etmeye benzeyen bir şey ama tam değil göç ettirilmek gibi bir şey diyorsunuz değil mi? Şimdi küçük bir müzik arası yapalım. Bu tartışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Çok güzel gidiyor bence. hoş geldiniz kitabı üzerinden göç etme olayı üzerine tartışıyoruz. Tartışmamızda göç konusunda iki ayrım ortaya çıktı gibi geldi bana. Daha ke insanın kendi yaşam döngüsünde normal şartlarda bir yerden bir yere taşınması gibi bir durum olduğunda buna göç dediniz ama doğa koşullarının bir anda felaket yaratması ya da siyasi koşulların felaket yaratması sonucu birinin zorla yerini değiştirmek zorunda kalmasını Ayırt ettiniz. Şimdi hikayede şöyle bir şey oluyor. Devam edelim biraz. Kutup ayısı ve arkadaşları kopan buz parçasının üzerinde koca mavi bir okyanusta süzülmeye başlıyorlar. Vakit geçirmek için biraz oyun oynuyorlar. Ama gökyüzü kararıp dalgalar sertleşmeye başlayınca korkuyorlar. Sonra diyorlar ki kendimize hemen yeni bir yuva bulmalıyız. Şimdi... Burada kutup ayıları kendimize hemen bir yuva bulmalıyız dediklerine göre artık onların bir yuvası yok mu? Bu yuva dedikleri şey nedir burada sizce? Ee, Tuna? Şöyle söyleyeyim. Burada bence e, tam olarak bir yuvaları yok diyemeyiz. Çünkü yaşadıkları bir yer var şu anda. Obuz kütlesi. Obuz ee, Evet, o bir onlar için şu anda yaşadıkları yer. Hı hı. Ama eğer geniş kapsamlı bakarsak yuvaya barındığı, uyudu, yeme ve içme ihtiyaçlarının karşılandığı genel yerdir. Yani senin yaşadığın yerdir. Tüm kapsamlar ile yaşadığın yerdir. Evden. Ev ve yuva arasında ne fark var o zaman? Ev yaşadığın bölgedir. Yuva, pardon. Ev yaşadığın bir mimaridir, inşaat şeyidir. Ama yuva mesela Evde yaşıyorsun. Ev senin yuvandır ama yuvan senin evin değildir. Hı hı. Şimdi bunu biraz açalım bakalım. Sabah. Ee, ben yuvayı birazdan manevi bir terim olarak görüyorum. Hı hı. Ee, kendi güvende hissettiğin alana tamam. yuva tanımını Güvenlik olacak. Istiyorum. Evet güvenliği hissedeceksin. Hı hı. Yani her şeyden ziyade bir de orada olmak isteyeceksin zaten güvenliği. ...güvenlik biraz kapsıyor bunu. Aidiyet değil ona? Evet, yani evet. Orada olmayı istemek. Evet. O zaman yuvanın içinde... ...hani manevi bir kavram dedin. Daha Hı -hı. çok bir fikir gibi bir şey o zaman yuva. Bence öyle. yani İçinde güvenlik ve aidiyet olmalı mı diyorsun? Kesinlikle. Tamam. Şimdi bu kutup ayıları kendimize yuva bulmamız gerekiyor dediklerinde... ...bundan anladığım Kopan bu buz parçasında güvenliği hissetmiyorlar. Kendilerini oraya ait hissetmiyorlar. ...orada bulunmak istemiyorlar. <Gülüyor> Alia? Ben de sabaya katılıyorum. Yuva bence böyle bir canlının her isteklerine, ihtiyaçlarını karşıladığı yerdir. Mesela bu buz parçasından gidersek, bu buz parçası e, e, kutup ayıları için bir yuva değil. Çünkü kendilerini güvenli hissetmiyorlar, aynı Saban'ın dediği gibi koru ya yani korunaklı değiller hı hı. yemek ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar balık avlamaya gitmedikleri sürece su öyle ihtiyaçları kolay kolay karşılayamıyorlar o zaman yuva aynı zamanda ihtiyaçlarımızın karşılandığı yerde evet öyle mi? ben de aynı sabah gibi kendimizi güvenli hissettiğimiz yer olarak o ihtiyaçlardan kastın fiziksel ihtiyaçlar ya. yemek ve su mu sadece hayır hem hı hı. hem e, fiziksel hem de ruhen mesela aynı şey mesela bizim nasıl evimizde güvenliyse de bir hissedip istediğimiz gibi böyle dolaşmamız belli kurallar çerçevesinde dolaşmamız böyle ruhen bize güven verir. Veya böyle başkalarıyla mesela aile büyüklerimizde falan dertlerimizi paylaşmamız bize güven verir. Anladım. Aidiyet gibi bir şey yine aslında bu evet. kadarıyla. Toprak sen ne diyorsun? Şimdi bence yuva e, aile kurdukları yer. Mesela e, şimdi şöyle bir örnek verelim. Üniversiteye başladık. Hı hı. İşte ondan önce Trabzon'da yaşadık. Trabzon'da annemiz babamız oturuyor falan. Ondan sonra Trabzon'da doğduk falan. Ondan sonra üniversiteye İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'da ev tuttuk. İstanbul'daki evin yuva değildir. O yaşadığın yerdir geçici bir süreliğine. Hı hı. Ondan sonra şu senin yuvan e, o Trabzon'daki e, anne baba evindir memleketindir fakat hı hı. ne zaman işte İstanbul'a geldin İstanbul'da bir aile kurdun işte karın oldu çocuk karın oldu evde yaşamaya başladınız orası yuvandır bence. <gülüyor> Baya aile tarafından anlattı ama sabah buna katılmıyor ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Söyle bakalım. Kesinlikle <gülüyor> katılmıyorum. Ha, çok tatlı Hayatı boyunca bekar kalıp çocuğu olmayan insanlar var. O zaman onlar yuvasız mı kalıyor? Hayır, hayır işte diyorum ya e, yuvaları o zaman işte şey olduğu yerde büyüdükleri yerde. Yani kendi yani tek başına yaşadıklarında mesela. Başkalarıyla aidiyet ve güvenlik kuramazlar mı? Köle, evet. Koca ve çocuk olmadan. Mesela kurabilirler de o zaman böyle bir kalıcı yerleşme lazım. Benim dediğim mesela. Yani yuva o aile falan kurunca kalıcı yerleşme oluyor. Ben o yüzden onu demeye çalıştım. <gülüyor> Pekala. Ee, Sabah cevap verecek galiba. Evet. E, ben biraz önce söylediğim gibi yuvayı yine daha e, manevi bir terim olarak algılıyorum. Kesinlikle hani anne baban mesela seni hiç sevmiyorsa, sen de onları sevmiyorsan bu mümkün. Uh -huh, uh -huh. Farkındaysa. Uh -huh. E, ...sevilmiyorsan orada... ...ve kendi güvende hissetmiyorsan... ...orası yuva olamaz orası zaten yuvası, diyorsun... ...kesinlikle olamaz... ...ya aile kurumu yuvanın garantisi değil... ...hayır anne babanı seviyorsan bile... O ...etrafında savaş oluyordur... ...kendi yine güvende hissetmiyorsundur... Hı -hı, hı -hı, ...o zaman hı -hı. yine orayı yuva e, olarak tanımlayamayabilirsin... ...tamam şimdi son düşünceleri alalım... ...süremiz dolmak üzere... ...Tuna... ...ben e, sabaya bir nevi katılıyorum ama... ...katılma gibi bir şeyim de var... Ya yuvaya iki farklı açıdan bakabiliriz. Manevi olaraktan bakarsak sabanın dediği doğru. Bu güvenlik ve aidiyet olması lazım. Ama diğer açıdan bakarsak aynı zamanda yuva ihtiyaçlarının karşılandığı yaşama alanındır. Yani e, şöyle söyleyeyim. Eğer bu adada, e, pardon, bu buz kütlesinde yemek, yemek yeri, su yeri olsaydı... Buna, ...buna yuva diyebilirdik... Ee, ...yuva diyebilirdik... Hı hı hı. ...fiziksel koşulların da önemli olduğunu evet. düşünüyorsun... ...Alya? Ben de e, sabaya katılıyorum... ...ama toprağa katılmıyorum... ...Tuna'ya da katılıyorum aslında... <gülüyor> ...yani o ben daha çok... ...saba ve toprağın konusu üzerinden gideceğim... Hı hı. ...sırf aileyle falan... ...güvenli... ...güvenli hissetmek şart değil... ...mesela bir arkadaşınla daha güvenli hissedebilirsin... Onunla kalınca yani arkadaşınla senin yaşadığın ev senin yuvan olur yani eğer orada güven hissediyorsan. Pek çok güzel tartıştınız. Bugün ee, Baruksun hoş geldiniz kitabı kitabı üzerinden göç kavramı üzerinde durduk hatta oradan da yuva nedir sorusuna geçtik. Bence bu kitap daha devam eder diye düşünüyorum ben haftaya da kitabın geri kalanıyla devam edelim diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok of. iyi olur. Tamam. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek bye. üzere. Görüşmek üzere. Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir